Bir gece yarısında uyandım ezlemine, elim yine gitti bak, sigara paketine, içinden bir dal yakıp içtim senin sevgine, kaybolan düşlerime, o güzel gözlerine, mutlu musun sen şimdi, mezi yok edip gittin. Hayallerimiz esen, beyaz kefenler çektin Her şerde hayır varmış. Bana hep öyle derdin. Bunda hayır filan yok. Söyle senin ne derdin? Kan damladı gözümden. Yaşak mıdı bu sefer? Nasıl sevdisek artık? Her günümüz der keder. Işıklı sokaklarım yok oldular. Neredeler? Hep seni alıp gittin gülüşünle beraber Tutardın sen elimi koşardık biz çocukça Mutlu oldun mu şimdi yanındaki çocukla Çocukça sevmişsin bak kıyamazdım ki sana Prensesimdin benim sevmiştim korkusuzca Vazgeçmek bu kadar mı kolay oluyor ki be Aşkı çok güzel bildik masalda hikayede Dizlerimiz kanardı, küçükken ne Şimdi kalplerimiz bak kan revanları içinde. Söz vermiştik ya biz bak çok mutlu olacaktık bir ömür boyu senle göz göze bakacaktık her dikiş kuşu senle beraber çıkacaktık ne kadar yorulsak da. O ne tutacaktık. çoo yağtık. La lay la la la la La la la La la la la la